Ki biz geçen sene Ramazan fitresini vermedik bir sebepten dolayı. Bu sene Ramazan fitresini şimdi versek, geçen senenin Ramazan fitresini şimdi versek bir günahı var mıdır ya da nasıl bir yol izlememiz gerekir? Evet yani fitreyi, sadakayı fıtır diyoruz evet. biz ona. En son ödeme gününüz. Bayramın birinci gününü bayram namazından önce fakirlere verilmesi nedir vaciptir. Hı hı. Peki bunu herhangi bir sebeple ödeyemediniz ne yapmanız gerekiyor? Bayram sonrası herhangi bir zaman mutlaka bunu ödemeniz gerekiyor. Yani zaten bu ödemeniz vacip olan bir görev. Bu görevi bir an evvel ödemeniz lazım. Yani geciktirmeden dolayı bir sıkıntı var ancak bu göreviniz ortadan kalktı anlamına gelmiyor. Vaktinde vermediğiniz fitreyi, sadakayı, fıtrı en kısa sürede fakirlere vermeniz lazım.